pazarlar. Değerli bu hafta her yerde olan ama hiç konuşulmayan, görünmeyen bir konu seçmek istedik. Biliyorsunuz bu programı Polat Doğru'yla birlikte yapıyoruz. Öyle bir sohbetimiz konusu itibariyle beni korkuttu dedim. Emin misin Polat? <gülüyor> yani hakikaten dur bakalım. Umarım sizin kafanızı karıştırmadan bugün önemli bir konu konuşacağız. Ne konuşacağız? Hocam bugün güçten konuşacağız. Güç. güç konusundan bahsedeceğiz. Tabii şimdi güç konusundan konuşulunca önce sizinle ilgili bir takım algılardan bahsetmek istiyorum. Ee, sizin hep pozitif şeylerden bahseden, bütün hayatı böyle algılayan, yumuşacık bir insan olduğunuzla ilgili bir algı var hocam. Bununla beraber de tabii bu bizim bahsettiğimiz konularla gücü bağdaştırmakla ilgili ciddi de bir zorluk var. Biz saygı kültüründen bahsediyoruz, bir arada yaşamaktan bahsediyoruz, insanların anlayış içinde olmasından bahsediyoruz, işte farkındalıktan bahsediyoruz ve bununla bu anlattıklarımızın yanına gücü koyduğumuz zaman sanki böyle bir tezat varmış, bu konular birbiriyle uyumlu olmazmış gibi bir algı var. Siz ne diyorsunuz bununla ilgili hocam? Doğru mudur benim düşündüğüm şey? Böyle bir algı olabilir ama o beni anlamamaktan gelen bir <gülüyor> algı. <gülüyor> beni yakından tanıyanlar, bütün bunların arkasında e, güç kavramını çok önemsediğimi ve yaşamın <gülüyor> her anında gücün var olduğunu bilen bir insanım ben. Ve o bakımdan ama bunun bu şekilde ortaya konması önemli her an konuşacağımız şey aslında belki de, ...gücün türleriyle ilgili. Güçten ne anlıyorsunuz hocam? Ne demek güç? Güç esas itibariyle... ...etkileme özelliğidir. Yani... ...çok etkileyebiliyorsanız... ...çok güçlüsünüz. Yani insanlar arasındaki ilişkide... ...bir insanın davranışını etkileyebiliyorsanız... ...güçlüsünüz. Hı hı. Ee, o bakımdan... ...şimdi etkileme olunca... ...bir insan nasıl etkilenebilir? Eee... Yani bizim en aşina olduğumuz korkutarak etkiler. Tabii. Gebertirim lan. <gülüyor> Vururum, öldürürüm, keserim, biçerim. Böylelikle ee, şimdi ve burada bir davranışı yapma. Evet. Fakat bu güç şimdi ve burada olur. Korkutan kişi olmadığı zaman hiçbir etkisi kalmaz. Ama bir de insanın içine sinen ve insanın içinden gelen bir güç kaynağı vardır ki mesela sevgi. Evet. Mesela kendi vicdanına hesap vermek, hı hı. mesela doğru olanı yapmak, hı hı. helalinden para kazanmak, hakkaniyet, bütün bunlar insanın kendi içinde taşıdığı bir kaynak. O zaman onlarla ilgili konuştuğun zaman başka bir güç var. Başka Peki neden bir güç var? Olmaz mıydı hocam yaşam güçsüz? Yani neden gerekli? Polat şöyle düşündüm. Çok özür dilerim. Ben niye söylediğimi ya da niye sorduğumu da söylemek istiyorum. Şimdi güç denince benim adıma, aklıma önce yanlış kullanılmış güç geliyor. Güç denildiği zaman benim aklıma kötü güç geliyor. Yani kaba kuvvet, zorbalık, e, bunun her türlüsü illa kaba kuvvetli olması gerekmiyor. Birini istemediği bir şeyi yapma, yaptırma, bu zorlama noktası geliyor. Ve öyle olunca da ya güç olmasaydı e, bu hayat yürümez miydi diye bir soru geliyor aklıma. Yürür müydü, yürümez miydi hocam? Şimdi, yaşamın devam edebilmesi hı hı. için mutlaka organizmanın, bu insan da olabilir, evet. tavşan da, kedi de, böcek de, kuş da ortamla etkileşim içinde olması lazım. Doğrudur. Yemek için. Doğru. Ha, şu veya bu şekilde. Ve davranışın olduğu her yerde bir seçim var. Evet. Ben şimdi seninle konuşuyorum. Evet. İngilizce konuşabilirim, Türkçe konuşabilirim. Ama bir çekim <gülüyor> durumunda... ...Türkçe konuşmayı tercih ediyorum. Doğru. Neden? Çünkü ben... ...gelecekle ilgili düşündüğüm zaman... ...bugün şimdi burada seninle Türkçe konuşmam... ...gerektiğini anlıyorum. Evet. Demek ki... ...gelecekle ilgili düşüncem... ...benim şimdi nasıl davrandığımla ilgili... ...bir fikir veriyor. Seçimin yapıldığı her noktada... ...iki şey birden vardır. Bir... Diğerlerine tercih ettiren bir evet. güç ve bir değer. Hmm. Onun için her seçim olan yerde mutlaka davranışın seçiminde bir güç var. Yani o zaman aslında benim söylediğim şey boşa çıkıyor hocam. Gücün olmaması durumu zaten mümkün değil diyorsunuz. Öyle algılanabilir ama Aha. gerçek değil. Gerçek değil. ha yani eğer gerçek bir durum varsa suni yaratılmış bir ortam yoksa yani o zaman ortada bir güç her halükarda yapılan her seçimde var. Biz farkında olalım ya da olmayalım. Şu yoldan yürümekle bu yoldan yürümek arasında bir tercih yaptığımızda aslında biz bir gücün etkisi altındayız. Evet. O zaman şu soru geliyor benim aklıma. Bu güç bizimle ilgili bir güç mü dışarıdan gelen bir güç mü? Çok. Önemli bir konu şimdi açıklığa kavuşacak Aha. olan, sen kabul etmedikçe, seçimlerine yansıtmadıkça hı hı. benim gücüm olamaz. Benim seni etkileme gücüm ancak senin kabulünden ve seçimlerine yansıtmasın, yansıtmandan gelir. Bunu bir daha açar mısınız hocam? Ben ıı, sana derim ki bu suyu iç, içmeyeceğim. Evet. Derim ki 5 lira vereceğim. İçmiyorum. İçmiyoruz. Yüz lira vereceğim. Hiç yok. Hiçbir parayı içmeyeceksin. Efendim tabancayı çıkardın. Abi ben ölmüşüm zaten. Öldürürsen Ölüyorsun. öldür. dediğin zaman benim hiçbir gücüm yok. Evet. Ama sen o da onu kaybetmek istemiyorum. Öyle bir geleceğe yönelmek istiyorum dediğin andan itibara aha diyorum. Her şeyi sana yaptırmaya başlayabilirim. Bir yerden yakaladım seni. Ondan dolayı Ölümünün bilincine varmış olan insan gerçek gücünü keşfetmiştir. Sınırlarının hmm. çok iyi farkındadır. Ve düşünebiliyor musun ya? Bizim hiç hesaba katmadığımız sümsük bunlar ne çıkar dediğimiz birisi canlı bomba olduğu zaman dehşet saçıyor. Doğru. O güç onda var. Var. Etkileme gücü var. Sadece biz göremedik. O nedenle İnsan ilişkilerinde gücün farkında olmak gerekir. Ben şimdiye kadar yanlış izlenim vermişsem özür diliyorum. <gülüyor> güç çok önemli <gülüyor> ve benim burada vurgulamak istediğim biz gücü, sevgi gücü, değerlerden gelen güç. Çünkü... O bir güçsüzlük durumu değil değil mi hocam? Yani yanlış algılanıyor diye ben bunun üstünde tekrar tekrar durmak istiyorum. Siz pasif bir konumdan, pasif bir duruştan, etkisizlikten ondan bundan bahsetmiyorsunuz. Sizin bahsettiğiniz tam aksine bu yaşamın kontrolü bana aittir. Ben kendi hayatımı, bana ait olanı benim istediğim gibi yaşayacak güce sahibim diyorsunuz. Evet. Ve bunu da kendimde tutmak için çabalarım diyorsunuz. Çocuk yetiştirmeden bahsediyorsanız çocuğunuzu böyle yetiştirin, onun elindeki gücü almayın diyorsunuz. Evet. Bir öğretmene sesleniyorsanız öğrencilerinizin bu gücünü alıp götürmeyin diyorsunuz. Bir kocaya sesleniyorsanız o gücü eşinle paylaş. O da kendi hayatını bildiği gibi istediği gibi yaşasın diyorsunuz ve Peki bunların hepsini bir yere getiren bir şey var mı hocam biz bilinci biz bilinci hakaniyetli güç değerler Hı -hı. bilinci üzerine kurulmuş olan güç gücü yani bütün bakın şöyle bir şey yapalım ee, Örnekte verin hocam ya şimdi bir yiyecek yersin Evet ha ee, senin biyolojine uygun değilse, seni hasta ediyorsa Eda. eğer onun bir etkisi vardır. Ondan dolayı o yiyeceğin bir etkisi olmasından dolayı bir gücü vardır mutlaka. Evet. Ama iyi yiyecek yediğin zaman daha canlı hissedersen, Kötüsü olduğu zaman zehir en kötüsü. Aynı şey psikoloji için de geçerli. Biyoloji için geçerli olan şey. Seninle öyle bir ilişki kurarım, öyle bir konuşurum Hı -hı. ki gönlün ferah olur. ...kendini mutlu hissedersin, yapabilirim duygusu güçlenir. Ama seninle o şekilde konuşur ve öyle bir etkileşim kurabilirim ki... ...böyle bir sürüngen gibi hissedersin, benden bir şey olmaz dersin. Aynı şekilde toplumsal yaşam bakımından da. Ben güçlü organizasyonlar kurabilirim, güçsüz organizasyonlar Doğru. kurabilirim. Şimdi... Bütün bunları incelediğimizde... ...farz edelim ki zaman aldık... ...insanlar ne zaman kendini güçlü hissediyor... ...ne zaman güçlü hissediyor... ...şekilde baktık... ...iki grup çıkacak ortaya... ...Erik Fromm diye bir... ...düşünür psikiyatrist der ki... ...her bir davranışınız... ...iki seçenekten bir tanesini yönelmiştir der... ...ölüme götüren... ...yaşama götüren... ...o bakımdan... ...gücün türlerini... ...ölüme götüren... Yaşama götüren diye ayırabilirsiniz. Tabi uzun vadeden konuşuyoruz Polat. Yani ben çocuğu korkutan, sindiren ve ezik, kendine güveni olmayan, korkak birisi haline getirdiğim zaman... Belki hani de, fiziken ölmüyor ama duygusal anlamda ölmüş oluyor zaten. Evet, yani... Sonra bakıyorsun 30 yıl sonra o bir aile kuruyor. Aynısının tıpkısını yapıyor. Evet. Neşe diye bir şey yok. Yavaş yavaş yavaş yavaş yaşama ters bir şeyler oluyor. Ama yaşamı da canlandıracak şekilde kullanabiliyorsun. Onun için gücümüzün ne olduğunu ne kadar olduğunu, kaynağının ne olduğunu bilmemiz lazım. Bir örnek vermek istiyorum. Lütfen için. hocam. Konuş. Bakıyorum birçok öğretmen oldu benim hayatımda. Aha. Geriye kala kala okur el anıları kaldı. Evet. Hiçbir zaman bana bağırmadı. Hiçbir zaman bana ceza vermedi. Ama... ...benimle zaman geçirirken... ...öyle şeyler konuştu. Bana öyle bir gelecekten bahsetti ki... ...ben o geleceğin içinde buldum kendimi. Yani... ...hani derler ya, Allah gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet, rahmet eylesin. Bakıyorum... O zaman derselerdi. Cahit okuray güçlü bir insan mı? Hayır dedim aklıma gelmezdi. O korkutan insanlar vardır böyle baktığın zaman. Evet. Onlar güçlü insan derdim. <gülüyor> Torun, torunlar dedeleriyle ilgili hatıralarında korktukları zamanı değil. Ona bir şeker verişini, gülümseyişini, koklayışını hatırlar. Tabii. Şimdi güç nerede? Kısa vadeden bahsediyoruz yoksa yıllar sonra ondan dolayı gücü akıl gücü, gönül gücü diye ayırabiliriz. Kötüsü var, iyisi var değil mi hocam? Evet. Yani e, o zaman seçtiğimiz güçler de hangi kültürün içerisinde yaşayacağımızı da belirliyor. Siz eğer akıl gücüyle, bilim gücüyle, bilgelikle yaşamayı, gönül gücüyle yaşamayı seçmişseniz ona göre bir kültürün içerisinde yaşıyorsunuz. E, kaba kuvvetle yaşamayı seçiyorsanız, zorlamayı seçiyorsanız, eziyet etmeyi seçiyorsanız, ona göre gibi kültürün içerisinde yaşıyorsunuz. Peki, ben bu diğer taraftakileri istiyorum. Akıl gücüyle, bilgi gücüyle, gönül gücüyle yaşayabileceğim bir hayat istiyorum. Fakat içinde yaşadığım ortam buna müsait değilse. Sokakta yaşayan hayat diyorsa ki, hayır kardeşim bak güçlü olan götürür, güçlü olan devam eder. Ya bilek gücün olacak, ya paran olacak, ya mevkin olacak, ya bilmem ne olacak diyorsa ne olacak hocam o zaman benim halim? Bir yalnızlık duygusu çekersin kesinlikle. <gülüyor> Çünkü bu toplumda bir kör nokta vardır. Evet. Yani gönül gücünü güç olarak görmez. görmüyor. Ve bugün birçok şirketlerde gönül gücüyle ilgili herhangi bir bilinç yok. Yani ekonomik güçten bahseder. <gülüyor> e bugün baksana ya borsaya. Değerler borsası var mı? Yok. Kim takip ediyor? Hiç kimsenin umurunda değil. Herkes euro ne kadar oldu, dolar şu kadar oldu, Avrupa Birliği bilmem ne falan filan. Fakat de. orada da çok başka türlü bir gerçeklik var hocam. Değerler borsası yok. Çok ekonomik, çok böyle matematik gibi duruyor ama... Tam aksine son derece psikolojik yaşıyor. Eğer öyle olsaydı bu işi iyi bilen, ilmini çözmüş adamlar yarın böyle olacak, öbür gün şöyle olacak derdi. Ve sadece öyle olurdu. Başka hiçbir şey olmazdı. Olmazdı. Ama psikolojik etki de var o işin içerisinde. Evet. Demek ki biz kabul etsek de etmesek de etkiliyor. Evet. Ve ekonomistler Nobel mükafatı alan ekonomistlere bak. Aha. psikolojik oldukları kadar, insanı anladıkları kadar aynen, gerçekten ekonomist <gülüyor> olabiliyorlar. Ekonomi tam anlamıyla aslında bir insan bilimi. Tabii ki canım. Ee, şimdi e, istersen kısa bir aradan sonra Verelim bu hocam. konuya gelmek istiyorum. Değerli izleyenler tamam. önemli bir konuya geleceğiz. Kısa bir aradan sonra. <gülüyor> Evet, güç konusunda hakikaten çok büyük bir alan konuşmaya devam ediyoruz. Bu ara verilmeden önce... Heh, ekonomi konusundan etmiştim. bahsediyordunuz hocam. Evet. Ekonominin tam anlamıyla bir insan bilimi olduğundan bahsediyordunuz. Evet. Şimdi e, Apple şirketine... Hı hı. <gülüyor> kullandıkları bütün teknolojik bilgi, altyapı falan filan hepsi aslında paylaşılabilir. Evet. Ama bir insan faktörü hı hı. var ki, Steve Jobs'la kendisini böyle ifade etti. O yaratıcılık tarafı hı hı. ve insana hitap edişi, hı hı. o yaratıcılığın senin hayatına getirdiği kolaylık seni hesaba almış meselesi var. Benim bugün geldiğim nokta şu, akıllı iş adamı insanın gerçek gücünün farkına varmaya çok özen gösterir. Tabi. Tabii. Bu gerçek güç kaslarında değil, bu gerçek güç sadece aklında değil. Bu gerçek güç kişinin gönlünü de işin içerisine alan, gönül gücünü işin içerisine alan bir güç. O bakımdan bir kişi işini seviyor mu sevmiyor mu, bu işte kendi ailesi için, insanlık için, bu ülke için bir gelecek görüyor mu görmüyor mu konusuna akıllı bir iş adamı çok önem verir. Tabii canım. Yani insanın insan olmasından kaynaklanan gücü fark ettiğiniz zaman başka bir şey yaratıyorsunuz. Yani ben bu pozisyondan bu arkadaşı alırım, Ahmet'i işten atarım, yerine Mehmet'i koyarım ve aynı verimi aynı şekilde alırım demeye başladığınız anda e, siz yanlış bir yolda yürümeye başlıyorsunuz. Çünkü Ahmet Mehmet aynı adam değil. Ve yani. Ahmet Mehmet de aynı üretimi aynı şekilde yapmayacaklar. Zaten eğer öyle olsaydı, Bugün dünyanın bütün şirketleri aynı şekilde üretim yapıyor, aynı sonuçları elde ediliyor. Benzer düzeyde başarılı olurlardı ki birden fazla bir konuyla ilgili hizmet veren şirketin kurumun olmasına gerek kalmazdı. Aynen. Bütün aileler de aynı değerleri paylaşır, aynı büyük aile olurlardı. O zaman orada da bir farklılaşma, bir değişiklik, bir yaşam heyecanı insan olmakla ilgili bir şey kalmazdı. Evet. O bakımdan bugün bizi dinleyen aile üyelerine, iş sahiplerine, okul yöneticilerine, devlet elemanlarına hı hı. şu soruyu soruyor: Gücünüzün kaynağının farkında mısınız? Hı hı. Şimdi daha önceki konuşmalarımızdan tahmin ediyorum dinleyenlerimiz aşınası var. Yüz gücü diye bir güç var. Tamam. El alem ne der gücü? Hı hı. Önemli. Tabii Çok ki. önemli. Fakat sırf bundan ibaret kalıyorsan eğer yani benim can gücü diyeceğim konuya giremiyorsan eğer hı hı. aile olarak, şirket olarak, devlet olarak. O zaman kısa vadede güçlü görürsün ama uzun vadede gücün devam etmez. Mutlaka değerlerden kaynaklanan insanların güven duyduğu bir işin içerisine girmen lazım. Bu çok önemli, çok önemli. Onun için bir toplumun gerçek kalkınmışlığını hı hı. biz şimdi bana öyle geliyor ki biraz düşük bir bilinç diyorum buna <gülüyor> sadece ekonomik endekslerle ölçüyoruz evet. ama bence en önemli endekslerden bir tanesi vatandaş devlete güveniyor mu bunun hı. ölçülmesi lazım vatandaş adalet sistemine güveniyor mu? Ve böylelikle şöyle bir durum oluyor. Vatandaşın birbirine güvenmediği, kurumların temel değerler oturmadığı bir toplumda Aha. devlet gerçekten güçlü olabilir mi? Bu soruyu sormak lazım. <gülüyor> Ve bu paranın kendisi değil. Parayı harcayan insanın niyeti. ...değerleri ne? Hı hı. Ona iyi bakmak lazım. Aksi halde... ...kısa vadede... ...sen güçlü gibi görünebilirsin. Evet. Ama uzun vadede... ...sen hakikaten... ...sadece bir kof kabuktan ibaret kalabilirsin. O bakımdan ailenin... ...geçen hafta konuşmuş olduğum evet. aile toplantılarını yaparken... ...güçlü çocuk yetiştireceğiz... ...konusundaki bilincin altında bizim temel değerlerimizle konusuna bakması lazım. Gel yani bakıyorum şöyle. İşçi diyor ki bir müdür için benim diyor onun gözünde köpek kadar değerim yok diyor. Yani o kişi, o müdür işten ayrılsa başka bir yerde yolda karşılaşsalar işçi selam, selam dahi varmaz, vermeyecek ona. Vermez. Aynı işçi başka birisi için diyor ki Canımı istesin veririm diyor. Sabahlara kadar çalışırım diyor. Şimdi güç meselesinden bahset. Yüz gücü, can gücü, can gücü. çok farklı. O bakından benim sürekli bu temel kaynağın farkında olmamız lazım. Ana baba çocuğunun güçlü olmasını istiyor. Nerede görüyor gücü? Meşleinde, maaşında, sosyal pozisyonunda. <Gülüyor> Çocuk doktorluk istememiş. Asık suratlı bir doktor. Allah belasını versin diye işe gidiyor. Allah belasını versin diye işi kapatıyor. Şimdi bir şey de olmaz ondan hocam. Yaratıcı da olamaz. Ve netice itibariyle doyar. Ama bakıyorsun öyle bir meslek seçmiş ki çalıştığının farkında. Sabahleyin kalk, akşam oldu mu ya diyor. Vallahi ne <gülüyor> <gülüyor> çabuk geçiyor günler falan diyor. Aha, orada başka bir yolculuk başlamış vaziyette. Bunların çok farkında olmak lazım. Peki. Güç her zaman var. Evet. Güç beraberinde bir sorumluluk da getiriyor bu sizin tanımladığınız çerçevede hocam. Yani sen eğer güçlüysen ve bir başkalarını da etrafında güçlü kılmaya başlıyorsan e, ya da kılmamayı seçiyorsan e, bir sorumluluk da üstleniyorsun demektir. Ana baba, ana baba, ana baba olmaktan kaynaklanan bir güce sahip aile içerisinde. Öyle ya da böyle ergenlik dönemine kadar çocuğun en büyük idolüler. Çocuk için en önemli insanlar ve ne diyorlarsa o oluyor o çerçeve içerisinde. Bunun da beraberinde getirdiği yoğun bir sorumluluk var bence. Bunu almalı mı almamalı mı mış gibi alanlar var. Yani alıyormuş gibi görünüp almayanlar var. Bütün kararları vereyim sonuçlarından herkes sorumlu olsun diyenler var. Bu şirketler için de aynı şekilde geçerli, evet. aileler için de geçerli. Evet. Ee, hiç almayanlar da var. Evet. Evet. Burada, <gülüyor> e, şimdi müşterek bir arkadaşımız var, Nurdağan arkadaş. Evet. E, onun kulağını çınlatmış olayım. O diyor ki, şimdi ve burada bir seçim yaptığımız zaman, bir karar verdiğimiz evet. zaman, e, şu gözümüzün şaşı olması lazım. Evet. Bir tanesi şimdi ve burada verdiğimiz kararın farkında olmalıyız. Davranışımıza bakmalıyız. Ama öbür gözümüz nasıl bir gelecek yaratıyorum konusunda dikkatli olmalıyız. Şimdi ben sorumluluk duygusu içinde neden sorumlu olacağım? Şimdi buralar mı sorumlu olacağım sadece? Yoksa benim ailemin 15 sene sonra, 10 sene sonra benim evladımın 10 sene, 15 sene sonra nerede olacağıyla ilgili bir bilincim var mı? Ondan da sorumluluk alıyor değil mi? Burada şunu ben söylemek istiyorum hocam. Biz bazen farkında olmuyoruz ama yaptığımız her tek küçük davranışın uzun vadede bir ifade ettiği mesaj var. Yani ana babalar diyor ki ya ne olacak işte şimdi böyle yaptım diyor, bir dahakinde yapmam diyor. Büyük ihtimalle bir dahakinde de öyle yapacaksın. Üstelik sadece bunda değil, bir diğerinde de öyle yapacaksın. Eğer sen gerçekten o aydınlanmayı, gerçekten o ayılmayı yaşamazsan, o zaman biz o zaman tam açıklayalım şu ortak arkadaşımız Nurdoğan'ın söylediği şeyi. Nurdoğan Bey diyor ki, önce diyor uzakta diyor, gördüğünüz hedefe bakacaksınız diyor. Önce orayı göreceksiniz diyor. Ben kendine güvenen, ayakları üstünde duran Aklı başında, sosyal ilişkileri sağlam, kendi hayatını kendi istediği gibi yaşayan bir çocuk yetiştirmek istiyorum. Ya da ben uzun vadede bütün çalışanlarının mutlu olduğu, güven içinde işlerini yürüttükleri, buraya gelmekten keyif aldıkları alanında çok başarılı bir şirkette olmak istiyorum. Ya da ne bileyim bütün vatandaşlarının güven içinde yaşadığı bir toplumda olmak istiyorum diyorsanız önce o hedefi belirlemeniz lazım. O hedefi belirledikten sonra dönüp bugün neredeyim diye bakmanız lazım ki ikisini birden görüp ya bu yaptığım davranış o belirlediğim hedefle uyum içerisinde değil bunu yapmamalıyım diyebilelim. Bu, bu gelecekle ilgili müthiş bir güç zaten. Burada bu sorumluluğu alan insanın başına ufak tefek şeyler gelir ama uzun vadede bir sıkıntı olmaz. Evet. Ee, peki bir başka konu daha var. Biz... Herkes için geçerli midir, değil midir bilmiyorum ama insanlar etraflarında güçlü birini görmekten de çok hoşlanmıyorlar. Eğer kendilerinin bir güç gibi derdi varsa. Derdi varsa. Ona girmeden önce Polatçığım ben senin kendi hayatınla ilgili benimle ara sıra paylaştığım bir konuyu paylaşmak istiyorum. Poyraz bazen hasta oluyor. Evet. Sıkıntılı oluyor. Evet. Mızı mız oluyor. Oluyor. Ee, sen yorgun oluyorsun. Doğrudur. İşlerin çok oluyor. Doğru. Şu veya bu şekilde. Benimle paylaştığın noktalar şu oluyor. Ee, şöyle yaptı, böyle yaptı, falan yaptı, falan yaptı. Benim için o anda şöyle demek ve onu bastırmak ve susturmak çok kolaydı. Ama, aması işte bu gelecek ilgili. Tabii. Bu çocuk ileride ne olacak? İlişkimiz ne olacak Aynen. ve ben bu çocukla ilişkimde orada ne halde olacağım? Onun için benim bir nefes alıp o anda o yaratmak istediğim geleceğe kendimi adayarak sabrımı, gücümü buldum. Dediğini çok iyi hatırlıyorum. Bu çok önemli. Çok önemli hocam. ve ben şeyi de söylemek istiyorum. Benim yaptığım çok özel bir şey değil hocam. Yani ben sadece e, yani bunu yapmak isteyecek her ana babanın gönlü rahat olsun. Ben ben olduğum için yapıyorum diye değil. Onu söylemek istiyorum. Bu bir tek şeyin farkında oluyorum. Yani şu an onun benden daha fazlasına ihtiyacı var diyorum. Yani hasta, bşbelli ki keyfi yerinde değil, bşbelli ki bir temel ihtiyacı var ve bu temel ihtiyaç işte doktorun verdiği iki tane ilaç, bir tane bilmem ne değil. Yani o omuz mızlığı yapmak istiyor, bu çocuğun şu an omuz mızlığı yapmaya ihtiyacı var ve ben eğer babaysam şu an bunu kaldırmak durumundayım. O kadar, Baş başka bir şey de düşünmüyorum o anda. Yani eğer ki ben ileride bu çocukla mutlu bir hayat, mutlu bir birliktelik sürdürmek istiyorsam. Çünkü bunu 3 kere yapacak, 5 kere yapacak. Hala almıyorsa aman canım diyecek. Ya yani Bir daha da size gösterirsem, bir daha sizinle bunu yaşarsam diyecek. E bunu bugün yapmazsam, yarın öbür gün ergenliğinde bir sıkıntı yaşadığında da benim haberdar olma mümkün olmayacak. Yani o gün mızmızlanmak istediğinde mızmızlanacağı adam ben olmayacağım eğer bunu yapmazsam. Evet. Ve bugün şimdi ...o geleceğin farkında olmak Hı -hı. çok önemli. Hakikaten... ...hani derler ya... E, ...gücün kaynağı gelecektir. Aynen, o evet. gelecekteki bilincindir... ...şeklinde. Bunun altını çizmek istedim. Hı -hı. Ve aslında dikkat edersen... ...bir de şey söylüyordum. Ölüme götüren güçler var, evet. yaşama götüren güçler var. Verdiğin örnekte de... ...hakikaten sevginin olduğu... Hı -hı. ...yaşama götüren bir güç Hı -hı. örneği verdim. Çünkü... Bağırıp çağırsan şu veya bu şekilde Çok sen bir abi. an için kolay bir yaşam Çok. olacaktı ama dediğin gibi aranızdaki ilişki Çok kolay. Yaşamadık. Sesiniz yükselmeye başladığı anda yani sizin sesiniz ne kadar yükselirse çocuğun gözündeki parıltı o kadar alçalıyor. Ve o kadar net görünüyor ki eğer bakmayı biliyorsanız. Yani e, birden kapanıyor orası. Sanki böyle bir... Bir filtre geliyor hem gözüne hem kulaklarına. Yani artık seni duymak bana acı veriyor ve duymuyorum, görmüyorum, seni yok sayıyorum demeye başlıyor. Ya bir de burada, <gülüyor> burada paylaşmadık galiba. Geçenlerde hani sen bir kitap okurken. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sana bakıyor ne diyor? Şimdi ben, Onun diliyle söylesen. Ben bir şey okuyorum böyle. Salonda oturmuşum, koltukta elimde bir şey okuyorum. Hakikaten kaptırmışım da kendimi böyle. Evet. Görüyorum orada bir yerlerde ve bana bakıyor. Yani bir şeyle uğraşıyor, ikide bir de böyle kafayı kaldırıp bakıyor, kafayı kaldırıp bakıyor. En son döndü. Baba dedi, niye kızıysın dedi. tamam. <gülüyor> Efendim oğlum dedim, niye kızıysın dedi. Babacığım dedim, ben bir şeye kızmıyorum. Ama dedi, yüzün öyle değil dedi. Ben tabi ciddiyetle okuyorum, e, kaptırmışız kendimizi kitaba besbelli ki önemli bir şey var. Surat asılmış. O asık suratı da çocuk kızgınlık olarak değerlendiriyor. Yok babacım kızmıyorum dedi. Olsun dedi sen gene mutlu ol dedi. Tamam babacım dedi. Kapattık hikaye öyle. Şimdi o zaman şunu da anlıyorsunuz. Benim duruşumun da bir sorumluluğu var. Onun da bir gücü var. Yani çocuğa yönelik olmayabilir o anda tavrım. Adam aynı salonda benim bir şeyi yaparken suratımdaki asık ifadeden bile memnuniyetsiz. Ve ne mutlu ki bunu ifade edebileceği bir ortam var söylüyor. Alo diyor farkında mısın bak diyor suratını diyor sirke satıyor. Evet. Şimdi orada hadi oradan diyebilirsiniz. Demedim. Yani desem hakikaten çocuk da bunu öğrenmiş olacak. Demek ki surat asık durulur. Asık durulduğu zaman soru soranlar fırçalanır. Ve uzun vadede ya biz işte hanımla kötüyüz dediğinde benim ilk düşünmem gereken bu olacak. Ya benim oğlum niye suratsızın teki diye düşünmem lazım. Evet. Evet. O sorumluluk meselesi önemli geliyor hocam bana. Yani bir güç var hepimizde var. Bence benim oğlumun da bir gücü var. Herkesin çocuğunun da bir gücü var. Her ana babanın var. Her bireyin gücü var. Sen onun sorumluluğunu alıyor musun almıyor musun? Evet. Evet. Polatcığım bu güç meselesi derin bir konu. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra konuşmamızı devam edeceğiz. Evet güç konusunda sohbetimize devam ediyoruz. Evet hocam peki. Şimdi ben istiyorum ki bütün güçler bende olsun. Bu hayatın bütün güçleri bende kalsın. Ben etrafımın en baba yiğit adamı olayım. Her konunun en güçlüsü ben olayım, bilmem ne olayım. Böyle de düşününce etrafıma güçlü kuvvetli kimseyi almamaya başladım. Hani ben sivrileceğim ya bu ortamın içerisinde. Bu aklı başında bir yöntem mi hocam? İlk bakışta aklı başında ya, olurmuş gibi, geliyor, gibi görünüyor. Çünkü senin beklediğin Diğerlerinden korku. Benden korksunlar işliyorsun. Evet. Ve korkunun temelinde de hı hı. senin gücün olacak. Ezersin, hı hı. etkilersin. O şekildeki e, iştahlarını kesersin şeklinde olacak. Ve farkında olmadığında bir, müthiş bir yalnızlık içindesin. Hı hı. İkincisi de o yolculuğun yarattığı gelecek seni gömer. Mümkün değil o yolculuğun mutlu yolculuk olması. Çünkü sürekli birisi yeni bir şey öğreniyor mu? Benim bilmediğimi öğreniyor mu? <gülüyor> ne var şimdi gibi bir tavır içerisindesin. Ayrıda olsun, iş yaşamında olsun, çevrende olsun. Sürekli böyle özel hafiyeler tutman lazım. Korkuya gerginliğe bakın hocam ya. Yani sürekli biri benden daha iyi mi acaba korkusuyla yaşıyorsunuz. Evet. Sen iyisin ve ya benden iyisi gelirse diyorsunuz. Evet. Ve hakikaten bence cennette cehennem de bu dünyada diyenler de işte bu cehennem. <gülüyor> bu cehennem tabii canım. Kendi kararına cehenneme gidiyorsun. Akıllı insan bence iki şeye birden dikkat eder. Bir kendinden daha akıllı olabileceğini hissettiği insanları çevresinde toplar. İkincisi, öyle bir süreç başlatır ki o kişiler, onun yanına geldiği zaman, diyelim ki beş düzeyinde güçlüyse, onlarla on olursunuz. Onlarla on olursun ve onların gücünü arttırırsın. Aynen. Fakat sen öyle bir katolizel olursun ki, o çevre içerisinde, biz bilinci içerisinde, hepinizin, Güçlü olabileceği bir gelecek yaratma yolculuğu yaparsın. İşte ailede bu başladığı zaman, şirkette bu başladığı zaman uzun soluklu bir yolculuk olur. Gelişen şirketlerin, bu küçük gelişen şirketlerin öyküsüne bak mutlaka bu paylaşımı, coşkuyu ve birbirine güç vermeyi görürsün. Aileler için de durum aynısı hocam. Yani aklı başında ailenin yapacağı şeylerden biri budur diye düşünüyorum ben. Şimdi çocuk doğuyor. Fiziksel anlamda ana babaya bağlı. Ee, onun çok da keyifli bir duygusu var. Yani her ana baba olanın bildiği bir şey bu. Ben özel bir şeyden bahsetmiyorum. Sana kendini çok iyi hissettiriyor. O güne kadar hiç bunu hissetmemişsin. Sana biri diyor ki sen olduğun için ben varım ve sen hayatta kaldığın için ben yaşamaya devam ediyorum diyor. Bunun... Bunun verdiği iç doygunluğunu verebilecek hiçbir şey yok. Ve buna müptela olmak çok kolay. Evet. Birçok ana babanın hayatı bunun üstünden yaşanmaya devam ediyor. Şimdi çocuğa yemek yemeyi öğretmiyor. Farkında değil yarın öbür gün kendi başına yemek yemeye başlarsa beni boşlar. Onun korkusuyla çok alttan alta onun korkusuyla hala çatal kaşık ana babanın elinde. Evet. 5-6 yaşındaki çocuğun ağzına yemeği hala ana baba koyuyor. Evet. E şimdi uzun vadede de istiyorsun ki bu adam bilmem ne şirketinin yöneticisi olsun... ...yok başarılı olsun, yok özgüveni olsun, bilmem ne olsun. Olur mu hocam peki? Yok. Bu gizli tuzaklar ve bu gizli tuzakların farkına varmak lazım. Ee, hakikaten onun da altında kendi yetersizliğini, bütün bütünlüğündeki eksikliği başka birisini... Alet ederek gidermeye çalışmak evet. Bunu fark ettiğin andan itibaren Tedbirini almak lazım Yani ben sababa günah inanıyorum Bu çok büyük günah Değil mi Çok büyük günah Bir annenin bir babanın çocuğuna yapabileceği Çok büyük günah ee, Düşünebiliyor musun ya çocuk 13 yaşına gelmiş Anne ben doydum mu diyor Annesine soruyor ya ee, <gülüyor> Çişini yapmasını bilmiyor İlkokul ikideki çocuk Kıvranıp duruyor Tilsini, Çişini şey yaptırmasını gerekiyor o bakımdan gücümüzü nasıl kullanacağız meselesi her gün, her an bilincimizde olması gereken bir konu. Polat. Her an, her an gücümüzü kullanıyoruz. Ama ya biz ben bilinci içerisinde, diğerlerini daha güçsüz hale getiren, yaşamanın coşkusunu ketleyen... ...veyahut da biz bilinci içerisinde beraber... Gönlümüzün sesinin duyulabileceği, paylaşılabileceği, yaşamın coşkusunu arttıran bir tavır içerisinde kullanıyoruz. Ve bunun farkında olmak çok önemli. Hocam bugün konuştuğumuz konu biraz tabii böyle felsefenin etrafında dolaşan bir konu oldu. Biz mümkün olunca örnekleyelim dedik. Fena da olmadı diye düşünüyorum ama ben bir şey söylemek istiyorum. Sonra da size bir sorum daha olacak. Güçle ilgili algıladığım en temel şey şu. Güç... Çok özünde seçebilme özgürlüğüne sahip olma demek diye algılıyorum ben. Neyi neye tercih edeceğim bunu seçebilme özgürlüğüne sahipsem ben yaşamımda güçlü bir insanım diyorum. Her seçimmin altında da bir şeyler var. Peki ben bugün programı izledi arkadaşlar işte ana baba olabilirler, genç bir arkadaş olabilir. Her kim ki izledi ve dedi ki ya bu konu önemli bir konuya benziyor bugüne kadar üstüne böyle düşünmedim ne yapsınlar hocam? Ne öneriyorsunuz? Yani bu konuda ne, ne yapılabilir? Yani bizi dinledi. Evet. Şimdi benim Savaşçı kitabında bir kavramdan bahsediyorum. Gözlemleyen bilinç. Evet. Gözlemleyen bilinç. Yani ben şimdi kendim gözlemleyen bilincimle içimde ne olup bittiğini Aha. veya kaç boyutta olduğunu şimdi şu anda konuşurken nelerin farkında olduğumu görebiliyorum. Evet. Bu benim gözlemleyen bilincim. O nedenle benim önerim şu olacak. Bunu ciddiye alan insanlar hı hı. için. Günün sonunda kendinize beş dakika ayırın. Tamam. Fazla değil, beş dakika. Hı hı. Bu beş dakika içerisinde bir defter alın. Bence bu başlangıç olsun. Ee, orada şu soruyu sorun. Bugün ben ne gibi önemli seçimler yaptım? Hı hı. Bu sabah kahvaltısında ne yedim ben başlar? Ee, evet, öğleğime ne yedim başlar. Arada ne yaptım, kime telefon ettim, nasıl konuştum, ne yazdım, hangi kelimeleri kullandım, yüz ifademin farkında mıydım, değil miydim. Her şeyi gözden geçiriyorsun ve önce hı hı. neler yaptım, sonra hemen onun yanına bu seçimi yaparken ben hangi tür gücü kullandım. Neyi etkilemeye çalıştı? Bunun arkasında ne vardı konusunda Harika. Bir gözlem Burada ilgilendiğimiz doğrusu yanlışı değil Sadece farkına varmak Her gün bunu yap 5 dakika 5 dakika Demek ki haftada 35 dakika 35 yapar 35 dakika Evet Böylelikle bir, bir yolculuk yapmaya başlarsın Bir de daha da eğer zamanın varsa, hoşuna gidiyorsa bu uygulama, çevrende önem verdiğin insanların o seçimlerin arkasında hangi güç hmm. duruyor ona bakabilirsin. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu soruyu sormak çok önemli Polat. Benim değiştirebileceğim şeyler var mı? Kendi evet. etki alanım içerisinde. Diyelim ki asıl suratlıydım günaydın bile demedim. <gülüyor> hangi güç? farkına vardım. Günaydın diyebilirim. Demeyebilirim, diyebilirim. Burada nasıl bir gelecek yaratmak istiyorum konusu çıkıyor. Bu iş yerinde, evde, arkadaş ortamında. Benim etki alanım içerisinde. Ama bunu iki ay sonra falan yapmaya başlar. Yani önce bir, bir iki ay kendinizi gözleyin. Evet. Böyle bir örüntü çıkmaya başlar. Ondan sonra da nasıl bir gelecek yaratmak istiyorum ben ve ben her gün yapabileceğim şeyler var mı bu konusu var. Damlaya damlaya göl olur. Aynen öyle hocam. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Umarım bu önerimizi ciddiye alırsınız efendim. Güzel, anlamlı bir yolculuğunuz olur. İnsan insana bir yolculuk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.